Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli arkadaşlar Bugün sizlere Üçüncü üniteyi Yani Beğabi tefsirinden bir metin okuyacağız ee, Öğrenci arkadaşlarımızın hepsinin metni var mı? Öğrenci arkadaşlara soruyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın hepsinde metni var mı? metinler sisteme yüklenmiş. E, muhtemelen metni göremeyenler e, öğrencilikle ilgili bir takım problemleri olduğu için göremiyorlar. E, metin olmadan nasıl takip edeceksiniz o da ayrı bir mesele. Yani bunun için e, öğrenci işleri ile ilgili bir takım sıkıntılarınız vardır muhtemelen. Bunu uzaktan eğitim koordinatörlüğü ili tam koordinatörlüğüyle görüşmeniz gerekiyor. Evet. <gülüyor> Yasin suresinin 62. 68. ayeti Bağavri tefsirinden yani Ma'arimü't-Tenzil adlı tefsirinden 68. ayette ve men nu'ammiruhu nunkisuhu fil halka ferayek yaqilun. Ve men nu'ammirhu biz kime ömür verirsek nunkisuhu fil kalk. onu yaratılış yönünden eksiltiriz. اَفَلَا ya Akil etmez misiniz? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ Biz kime ömür verirsek onu yaratılış yönünden de zayıflatırız, eksiltiriz. Karaya alsın, Asım, Asım kıraatında bu şekilde نُنَكِّسُ şeklinde okunmuş ve Hamze نُنَكِّسُ bir teşdidi Hamza'da Asım ve Hamza'da yine şeddeli olarak bu نُنَكِّسُ kelimesini bu şekilde okumuşlar. Bakara'nın الآخرune diğer e, kıraat alimleri ise bir fetih-i nun'u'l-ûla la damm-i muhaffefen. Onlar da menkushu şeklinde okumuşlar kelimeyi. Nuneksu da menkushu da her ikisi de aynı manadadır. Ey narudhu ila erzelil umri şibh hasabiy fi evvel halqi. Narudhu onu döndürürüz ila erzelil umri ömrün en rezil, en çirkin dönemine şıp yani tıpkı çocukluk gibi, çocukluk durumunda olan ömrün en rezil, en kötü zamanına indirir döndürürüz. Fî evvelil hâlkî, yaratılışın başlangıcında olduğu gibi, yani nasıl çocuklar küçükken bir şey yapmaya muhtedir değillerse, biz insanı da ee, ömür verdiğimiz insanı da yaşlandığı zaman bu hale döndürürüz. Çünkü yaşlılar da öyle bir zaman olur ki aynen çocuk gibi oturması, konuşması, e, yatalak olması, e, kendi ihtiyaçlarını giderememesi durumuna düşer. Tıp, tıpkı e, yaratılışın başlangıcında olan çocuk gibi e, diğer insanları da ömür verdiğimiz insanları da yaşlılık durumlarında bu hale döndürürüz. Ra'i ile nunaktisu fi'l-halk nunaktisu fi'l-halk ifadesinin anlamı için şöyle denilmiş: Eynudayif cevaliha ba'de kuvvetiha. Organları kuvvetli olduktan sonra kuvvet organları belirli bir güçte kuvvetteyken onu zayıflatırız. Mudayif yani zayıflatırız. Ve narudduha ila nuksaniha ba'de ziyadatiha. Fazlalığından sonra belirli fazlalığından sonra noksanlığa o organları döndürürüz. Çünkü insanın gençliğinde gücü, kuvveti, gözü, kulakları, ayakları, işitme duygusu, yeme duygusu oldukça güçlüdür. Ama yaşlılık zamanına geldiğinde bunlar oldukça zayıflar. Efe la yaqilûn akletmezler mi onlar, o insanlar, o bütün insanlar Veya <gülüyor> tebiru ibret alsınlar ve <gülüyor> Alemu Bilsinler en lazıq kaddere ala tasrifi ahvali ahvali insan insanın durumunu değiştirmeye tasrif değiştirmek dönüştürmeye mukadder olan güç yetirebilen kişi yukadiru alal balsi bedir mert öldükten sonra da o insanı diriltmeye elbette güç getirir yani burasını akredemiyorlar mı? s'anı çeşitli hallere değiştiren, dönüştüren yani gençlikten sonra çocukluktan sonra gençliğe, gençlikten sonra olgunluğa, olgunluktan sonra yaşlılığa, yaşlılıktan sonra yaşlılığın daha kötü durumu olan erzeli ömür dediğimiz yaşlılığın daha ileri safhasına e, güç getirmeye e, Cenab-ı Hak bütün bunları güç yetirebiliyorsa elbette ki ölümden sonra diriltmeye de güç getirebilir. İşte bunu bilsinler ve bundan ibret alsınlar. Bir başka ayete geçiyoruz. Nisa suresi 142 ve 143. ayetler. İnnel münafıkîne yuhâdûnallâhe Hiç şüphesiz münafıklar Allah'ı aldatma çabasına girerler. Yani kendi akıllarınca kendi düşüncelerince Allah'ı biz şöyle aldatabiliriz. Şöyle aldatmamız gerekir diye tasarlarlar, düşünürler ve bu ve bu konuda bir çaba gayret harcarlar. Ve <gülüyor> huve Halbuki onlar bu çabanın içerisindeyken Allah onların o hilelerini, tuzaklarını, o çabalarını boşa çıkarıyor. Ve izekamu ile salati kumu kusala. Ve izakamu ile salatiyu. O münafıklar namaza kalktıklarında kamu küsara tembel tembel, isteksizce namaza kalkarlar. Yani bütün samimiyetleriyle değil de tembel bir keser, tembellik demektir. Yuraun nase insanlara gösterişte bulunurlar. Dalayaz kurun Allah'a illa kadila. Allahı da zikretmezler çok az, ancak çok az zikyedirler. Yani bir topluluk içerisinde zikrederler, kendileriyle baş başa kaldıklarında veya evlerine gittiklerinde veya tarlalarına, bağlarına, bahçelerine gittiklerinde Allah'ı zikretmezler ama müminleri gördükleri zaman o müminlere biz de Müslümanız deyip biz de bakın Allah'ı zikrediyoruz deyirler. Bu şekilde yani insanlara gösteriş için Allah'ı çok az zikrederler. Onu da sadece gösteriş için yaparlar. Müzabzebine beyne zalike Bu münafıklar e, beyne zalike dediği iki yol arasında, yani iman ile küfür arasında tereddüt içerisindedirler. Bir imana girerler, beğenmedik, küfre girerler. Böyle iman ile küfür arasında şaşkın ve bocalayan bir şekilde gidip gelirler. La ilaha ula ve la ilaha ula. Ne o yola doğru girerler ne de bu yola. Çünkü yeri ve zamanı geldiği zaman biz de Müslümanız derler. Yeri ve zamanı geldiği zaman biz Müslüman değiliz. Biz Müslümanlarla alay, alay ediyoruz. Yani ne onlara yaranırlar ne de bu tarafa doğru dürüst yaranırlar. Ve men yudilillahu felen tecdelehu sebi'lâ. Allah kimi saptırırsa artık onun için hidayete ulaşacak, doğruluğa ulaşacak bir yol bulamazsın. İnnel münafıkîne yukâdiûnellâhe ve huve Şimdi bu ayet kelimenin bu kısmını tekrar izah ediyor müfessir. İnnel <gülüyor> münafıkîne, hiç şüphesiz münafıklar, yukâdiûnellâh <gülüyor> Allah'ı aldatma çabasına çabası içerisinde girerler. Ve huve kâdiûhün Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onları bu çabalarında başarısız kılar. Ey yuamilune muamalatal muhade'ine ve ve khadi'un. Ne demek? Yani Allah'ı aldatma çabası içerisine girerler. Aldat Allah'ı aldatmaya kalkışırlar. Bu ne demektir? Ey yuamilune muamalatal muhade'ine. Aldatıcıların muamelesiyle amel ederler. Yani aldatıcı nasıl gösteriş için yaparsa, nasıl yalan söylerse nasıl riyakarlık yaparsa, nasıl insanları kandırmaya çalışırsa, bunlar da aynı şekilde, aynı bu, bu tavır üzere Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Ve ve hadiyohum. Allah da onların bu çabalarını, bu hilelerini, bu riyakarlıklarını onların başına geçirir. Yani onları bu konuda muvaffak kılmaz. Ey mücazihim ve alâ kudaihim alâ kudaihim. Yani onları Onların bu konudaki aldatma çabaları konusundaki karşılıklarını verir. Vezarî ki ʾan-nhum yuṭevna nūr-en yām al Bu münafıklara da müminlere verildiği gibi bir nur verilir. Feym dil müminün müminûne bin nurihim ala Müminler bu nurlarıyla sırat üzerinde yürürler ve yetfeu ve ve yutfeu nurul münafikin münafıkların nuru da söndürülür ve izakamu ile salati bunlara da bir nur verilir ama onlar sıratın başına geldiklerinde bu nurları söner karanlığın içerisinde kalırlar yani tabi caizse kendilerine denir ki yani siz müslümanlık diyorduk diyorduk ya diyordunuz ya işte sizin nurunuz buraya kadar gerçek manada iman etmediğiniz için buradan sonrası için bir nur yok karanlıklar içerisinde e, bu şeyle karanlıkla baş başa kalın bakalım bu sıratı nasıl geçeceksiniz ve izah ile salati namaza kalktıklarında yani el münafıkine kavmü kusada yani münafıklar namaza kalktıklarında tembel tembel üşenerek istemeyerek e, kalkarlar ey mütesakiline ağırdan alarak ağırdan alarak لَا يُرِيدُونَ بِهَا بِهَا Bu kalkışlarında da, bu namazlarında da bu namazlarıyla da Allah'ı murad etmezler. Sadece e, bir takım Müslümanlara gösterişte bulunmak için bu şekilde kalkarlar. فَاِنْ رَاهُمْ ahadun sallu Eğer birisi onların namaz kıldığını görse görürse وَاِلَّا اِنْ سَلَفُوا فَلَا يُسَلُّونَ Yani birisi onların namazını namaz kıldığını görürse onlar namaza devam ederler. Ve illa inserefu fe la yusallune ha baktılar ki sağlarına sorlarına baktılar ki hiç kimse bize bakmıyor. O zaman hemen namazdan, namazlarını bozar normal işlerine devam ederler. Fe la yusallune yani namaz kılmazlar. nase insanlara gösterişte bulunurlar. Ey yefalu ne zalı ke bu namazlarını namazlarını insanlara gösteriş olsun diye kılarlar. La ittiba andi emrilla <gülüyor> Allah'ın emrine tabi olmak için değil. Ria en ve sumate gösteriş ve şöhret için namaz kılarlar. Yani işte falanca şöyle kılıyor. Desinler ki işte falanca da namaz kılıyor. Bunun için. وَلَوْ اَرَادُ بِذَٰلِكَ الْقَل۪يلِ وَجَى اللّٰهِ تَعَالَا لَكَانَ kesiren. Eğer halbuki gerçekte bunlar bu az zikirleriyle, az ibadetleriyle de Cenab-ı Hakk'ın rızasını murad etmiş olsalardı, bu az zikirleri bile onların Allah için yapmış oldukları, Allah için yapmış oldukları az zikirleri bile Allah katında çok olurdu, çok değerli olurdu. Ama bu azı bile onlar doğrudan doğruya Allah için yapmıyorlar gösteriş için yapıyorlar ve kâle <gülüyor> katâdetu innema kalle zikrül münafıkîne katâde diyor ki hiç şüphesiz münafıkların zikri az oldu çünkü ayet-i kerime'de dedi ya ve la yezkurûne <gülüyor> illa illâ Allah'ı çok az anarlar katâde diyor ki innema kalle zikrül münafıkîne eee Münafıkların zikri az olduğu. Lanallahu taala lem yaqbiluh. Çünkü Cenab-ı Hak onu kabul etmiyor. Azlığından dolayı değil. O azlığı da riyakarca yaptıklarından dolayı. Ve kullu ma qabilu'llahu fehuve kesirun. Allah'ın kabul ettiği her şeyi çoktur. Yani Allah azı da çok kabul eder. Çok çoğa dönüştürür. yani burada şu ifade ediliyor e, bu az taat gerçekten Allah'ın rızasını murat etseydiler bu az taatlerinin bile değeri çok fazla olurdu. Çünkü Allah bu azı bile kabul eder. Yeter ki samimiyetle yapmış olsaydılar. Müzebzebine beyne zalike bunun arasında bu ikisi arasında gidip gelirler. Müzebze, tezebzü gidip gelmek, tereddüt etmek, şaşkın bir halde kalmak. Ey yani mütereddidiğine tereddütlü bir haldedirler mütehayyirine e, şaşkın bir haldedirler beynel kufri vel, vel iman bu beyne zalike dediği bu ikisi arasında bunun arasında yani iman ile küfür arasında tereddütlü ve şaşkın bir halde kalırlar. la ilaha ula ve la ilaha ula ne o tarafa ya, o taraftan olurlar ne de bu taraftan yani ne müminler ne iman tarafından olurlar ne de doğrudan doğruya ya biz iman etmiyoruz. Biz dosdoğru kafirleriz. Bunu söylerler. Böyle zaman zaman menfaatleri icabı gösterişleri, riyakarlıkları icabı yeri geldiğinde biz de Müslümanız. Yeri geldiğinde hayır biz Müslüman değiliz deyip böyle iman ile küfür arasında bir yolda kalarak o yolu benimserler. Ey mümini müminine yani bu münafıklar normalde bizim inanç esaslarımıza göre kafirdirler. Müslüman değillerdir. Müminlerden değillerdir. لَيْسُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَجِبُ لَهُمْ مَا lil لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlerden olmadıkları için müminlere gereken gerekli olan şeyler bunlar için gerekmez. Çünkü mümine cennet gerekir, mümine temizlik gerekir, adalet gerekir, samimiyet gerekir, doğruluk gerekir, Allah'ın cüzasını kazanmak gerekir yani dünya hayatında bu erdemli davranışları sergilerler. Ahirette de bunun mükafatını görürler. E bunlar mümin olmadıkları için yani dünya hayatında bu tür erdemli davranışları sergilemeleri zaten düşünülmez Sergiledikleri zaman da bunlar riya gösteriş için yaparlar, riyakarlık için yaparlar, desinler için yaparlar. Allah'ın rızası için değil de birileri görsün. Birileri işte şöyle desin diye yaptıkları için müminler için gereken o güzellikler, dünya ve ahiretteki mutluluk, Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu, cennet e, nimetleri bunlar için söz konusu değildir. Ve leysu minel kuffari kafirlerden de olmadılar. Fe yukhazu minhum, ma yukhazu minel kuffari yani kafirler için e, alınan şeyler kafirler için verilen, ortaya konulan şeyler e, bunlara da verilmiş olsun. Çünkü doğrudan doğruya ne biz Müslümanız e, tamamen İslami bir hayat üzere yaşıyoruz ne de biz kafiriz e, diyorlar ki biz kafiriz deyip de e, Müslümanların da onlara karşı o şekilde tavır takınmalarını e, beklemiş olsunlar. Yani iman ile küfür arasında sürekli gidip geliyorlar. Bu dünya hayatındaki durumları için tabi bu ifadeler dünya hayatındaki durumları için yoksa ahirette yani dünya hayatında da yani bizim insanlarla olan ilişkilerimizde e, durum böyledir. Yani biz bunların kafir olduğunu bilmiyoruz ki kafirlere gereken e, durum neyse onu uygulayalım. E, doğrudan doğruya mümin olduklarını da çok fazla göremiyoruz ki onu uygularım. Yoksa Cenab-ı Hak bunların mümin, mümin, kafir mi olduğunu elbette kesinlikle biliyor. وَمَنْ يُدُلُ اللّٰهُ فَلَنْ tecdelehu سَب۪يلًا Allah kimi sapıtırsa artık onun için bir yol iyiliğe, güzelliğe, hakka, hakikate bir yol bulamazsınız. Burada dikkat ederseniz aslında eylemi yapan onlar, bu kötü işler yapanlar münafıklar. Cenab-ı Hak yani bir doğrudan doğruya onların hiçbir müdahalesi olmaksızın, hiçbir amelleri, eylemleri olmaksızın onları saptırmıyor. Amellerinin sonucu olarak onları saptırıyor. Yani siz zaten bunu yapıyordunuz, yaptınız, istediniz, bu yolda bu yolda kararlı oldunuz. Dolayısıyla madem istiyorsunuz, artık Allah'ın sapıttığı bir kimse için bir hidayet, bir doğru yol, bir e, hak yol, yolun bulunması elbette söz konusu değildir. Ey tarifan iler huda, yani hidayete götüren bir yolun bulunması söz konusu değildir. Niye? Çünkü bunlar tamamen riyakarca e, bu işte e, işin içerisine girdiler bütün amelleri bütün zikirleri fikirleri düşünceleri riyakarlık ve gösteriş olduğu için hidayete bir yer yol bulamazlar. Aktarana İsmail ibnü Abdülkâhirî, <gülüyor> Kâhirî Cürcanîyü, aktarana Abdülgafîl ibnü muhammedül aktarana Muhammed ibnü Aysâ el-Cerûdîyü, aktarana İbrahim ibnü Muhammedin e Sufyanu ana aktarana Müsteybi Müslimi bnu'l-Haccaci aktarana Muhammed ibnü'l-Musanna aktarana Abdullah abi yani Es-Saffi aktarana Abdullah ibn Umar an-Nabi sallallahu aleyhi ve burası bir rivayet zinciri çok önemli bir durum değil burası. evet. Abdullah bin Ömer Hazreti Peygamberden şu rivayeti yapmış. Kale Mesel-i münafıkı münafıkın durumu, münafıkın misali, münafıkın örneği şunun gibidir. Kemeselü şatil aireti, beynel ghanemeyn. İkin, en iki koyun sürüsü demek. İki koyun sürüsü arasındaki şaşkın bir koyun gibidir, münafıkın durumu. Zaten biz ayette dikkat ederseniz, yukarıda söyledik. Mizebzebine beyne zalike, la ilaha ula ve la ilaha ula dedi ki, münafıklar iki yol arasında şaşkın, mütereddit ve hayretler içerisindedirler. Nereye gideceğini bilmezler. Bu iki yol, birisi iman, birisi küfür. İşlerine geldiği zaman imana yönerler, işlerine geldiği zaman küfre yönerler. İşte burada Hazreti Peygamber münafıkı iki koyun sürüsü arasında gidip gelen, bazen bir sü öteki sürüye katılıyor, bazen bu taraftaki sürüye katılan bir koyuna benzetiyor. benzetiyor. Ta'iru ila hazihi merreten ve ila hazihi merreten. Bazen birisine gidip geliyor. Bazen ötekine gidip geliyor. Ta'iru e, gidip gelmek demek. Evet. Ya eyyühe insan ma gharreke bi rabbike kerim Ey insan. Seni yüce, kıymetli, değerli, bütün nimetleri bahşeden, yani kerim olan Rabbine karşı aldatan şey nedir? اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَّوَّاكَ فَاَدَلَكُ Ki o Rabbin seni yarattı, seni bir insan şeklinde koydu ve seni bütün adaleleri, bütün organları, bütün huzurları dengeli bir şekilde yarattı. Fi eyi suretin maşa rkebek ve seni dilediği şekilde dilediği şekilde meydana getirdi, oluşturdu. Kella belki kezibune bittiğin bütün bunlarla birlikte ey insanoğlu, sen hiç yok yokken seni var etti, yarattı, yaratmakla bırak, bırakmadı, sana bir şekil verdi, e, şeklini insan suretine koydu, bütün uzurlarını, organlarını bir denge içerisinde, bir düzen içerisinde yarattı ve sana dilediği şekli verdi e, dilediği şekilde seni meydana getirdi kella bel tükezzibune bittin bütün bunlarla birlikte e, e, siz dini inkar edersiniz ve inna aleykum la hafizin tabi burada e, hitap e, doğrudan doğruya el insan ya eyyühe insan burada bu insan ifadesini cins anlamında bütün insanlar için düşünmek de mümkün. Özellikle e, belirli bir insan grubu için de düşünmek mümkün. Yani ey inanmayanlar, belirli olduğu zaman özellikle inanmayanlar söz konusu olur. Siz nasıl olur da Rabbinize karşı bir aldanış içerisinde Rabbinize karşı bir ihanet içerisinde bulunursunuz, sizi yaratan sizi insan şeklinde koyan bütün azarlarınızı, uzuvlarınızı belli bir şekilde düzenleyen ve sizi dilediği şekilde bir varlık olarak meydana getiren Rabbinize karşı nasıl bir aldanış içerisinde, bir ihanet içerisinde bulunursunuz. كَلَّ بَلْتُكَزِّبُونَ bittiğin, Yani Cenab-ı Hak sizi yarattı, size sayısız nimetler verdi, sizi bütün ee, organlarınızla dengeli ve düzenli bir biçimde yarattığı insan suretine getirdi. Ama bununla birlikte siz hala Allah'ın göndermiş olduğu dini, vahyi, Kur'an'ı, peygamberi, kitabı inkar ediyorsunuz. Ve inne aleyküm ve hafizin Şunu mutlaka biliniz ki sizin üzerinizde muhafaza melekleri vardır. Kiramen katibin Bunlar muhafaza melekleri yani sizin yaptıklarınızı kaydeden, yazan kiramen katibin değerli katipler değerli katipler vardır sizin üzerinizde, sizinle birlikte olan sizin görmediğiniz ya'lemûne ma tef'alû yaptığınız her şeyi bilirler yani yaptığınız her şeyi bilirler ve kayda geçirirler innel ebrâre lefîne şüphesiz ki iyiler Kimdir bu iyiler? İman edip iyi ameller işleyenler, iyi ahlaklı olanlar. İnnel ebrara refi'nâhim. Naim na cennetlerindedirler. Naim cennetleri burada isim olması da mümkün, bir cennetin sıfatı olması da mümkün. Yani nimet cennetleri de diyebiliriz. Naim dediğimiz özel anlamda naim cennetleri de diyebiliriz. Ve innel fucara füccar dediğimiz fıskı fucur işleyen, açıktan açığa inkar eden, açıktan açığa günah işleyen, açıktan açığa e, ahlaksız, da, ahlaksızca davranışlarda bulunan facirler ise yani inkarcı kişiler ise lefi cahim elbette ki cehennemin içerisindedirler. يَسْلَوْنَهَا ha الدِّينَ <يَوْمَتِّين> din günü yani kıyamet günü kıyamet gününe, ahiret gününe Din günü de Kur'an-ı Kerim'de dinliyor. Din günü oraya o ateşe, o cehenneme yaslandırılacaklar. Ve ma'in ahabı vaibin. Oradan da kurtulamayacaklar. Orada oradan kurtulamayacaklar. Yani ölüm yok ki yok olup gitsinler veya başka bir durum söz konusu değil ki onları oradan çıkarsın. Yani hiçbir şekilde oradan kurtulamayacaklar. Ve ma idraken ma'a Din gününün ne olduğunu bilir misin? ثُمَّ مَا اَدْرَكَ مَا Yine tekrar düşün, taşın, bak din günü çok korkunç bir gündür, dehşetli bir gündür. Bu din gününün ne olduğunu idrak edebiliyor musun? İki kez bu şekilde gel gelmiş olması, bu günün dehşetini, korkunçluğunu ifade ediyor. وَمَا اَدْرَكَ مَا يَوْمُدِّينَ ثُمَّ مَا اَدْرَكَ مَا yani düşündün mü, taşındın mı, bu din gününün ne olduğunu hiç e, kavrayabildin mi, hiç öğrenebildin mi, hiç bu konuda bir arayış içerisine, bir düşünce içerisine, bir okuma içerisine, bir anlayış içerisine girdin mi? Bak bu iş senin bildiğin, düşündüğün gibi değil. Bu çok korkunç ve çok çok dehşetli bir gündür. Yani bunu bir kez değil, bir daha düşün, bir daha düşün demektir. يَوْمَ لَا nefsün nefsin لِنَفْسٍ şey شَيْعَةً emru يَوْمَ اِذٍ O gün öyle korkunç bir gün, öyle dehşetli bir gündür ki يَوْمَ لَا nefsin نَفْسٌ لِنَفْسٍ Hiçbir nefis, hiçbir canlı, hiçbir insan, hiçbir yaşayan varlık diğer bir kişi konusunda, diğer bir kişiden bir iyiliği, bir kötülüğü giderme, ve ona bir iyilik, bir fayda dokundurma konusunda herhangi bir güce, kuvvete, yetkiye sahip değildir. Ver emru yaume izimlilah. O gün iş, emir, hakimiyet, hükümranlık, mülkiyet, tasarruf tamamen Allah'ın elindedir. Allah'a aittir. Ya eyül insan, ma garrek bir Rabbi kelkereym. Yine birinci ayet başlıyoruz. Ey insanoğlu, seni Rabbine karşı aldatan şey nedir? <mallahu> khada leke, leke, lekel batile, ma khada'ake ve sawwalake ve sawwalake lecen batıla hatta eda'te ma recbe aleyke. Ma kada'ake seni ne aldattı? Ve sawwalake batıla, batıla. Eee seni hangi batıla teşvik etti? Hangi batıl teşvik etti? Hatta eda'te ma recbe aleyke senin için gerekli olan şeyleri zayi etmene hangi batıl, hangi şey seni teşvik etti, yönlendirdi seni aldattı evet <gülüyor> ve sevele leke el -bâtilu. batilu batilu <gülüyor> vel ma'za e, emineke min azabihi yani ya eyyuhel insan ma gharreke birabbike'l kerim ifadesinin manası şudur vel mana anlamı şudur maza emineke min azabihi. Seni Cenab-ı Hakk'ın ma manasını ifade ediyor burada. Azabından emin kılan emin ettiren şey nedir? Yani ne oldu ki sen Allah'ın azabını unuttun bundan emin oldun? Kala ta e, İslam alimlerinden tabiinden ata diyor ki Nezaret fil velil dibnil muğireti velit bin muğire hakkında bu ayet kelime e, nazil olmuştur. E, Kâle'l-Kerbiyyü e, ve mukatil Nezaret fil Esved ibn-i Şüreyk'in Esved bin Şüreyk hakkında nail olmuştur. E, bu Esved bin Şüreyk de daraben el Öyle mi? Yaakibihullahu Azze ve Celle. Bu Hazreti Peygambere bir saldırıda bulunmuş. Hazreti Peygambere vurmuş. Fakat bundan sonra da Cenab-ı Hak bu olaydan sonra da hemen onu cezalandırmamış. Feenzelullahu hazihil ayete dolayısıyla hemen bunun peşittira. Bu olaydan sonra yani Peygamber Efendimize vurduktan sonra Cenab-ı Hak bu ayet kelimeyi indirmiş. Feenzelullahu hazihil ayete "Yekulu <feyle> Cenab-ı şöyle dedi. Mellazi garrake bi rabbikal kerimil mutecavizi anke izlem ya peki acilen Küfründen dolayı hemen seni cezalandırmayan ve senin eee Hazreti Peygambere yapmış olduğun saldırıdan dolayı e, senden vazgeçen yani seni cezalandırmayan Rabbine karşı aldatan şey nedir? Yani Allah seni evet sen Hazreti Peygamber'e böyle bir saygısızlıkta bulundun Cenab-ı Hak seni bundan dolayı hemen cezalandırmadı ve tehir etti e, sen de zannediyorsun ki işte bu yaptığım iş benim yanımda kaldı bu düşünceye seni sevk eden şey nedir? yani ma'garreke bir بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ifadesinin anlamı bu اَلَى قَتَادَتُ katada diyor yine bu da tabiinden hazrahu aduhuhu sallallahu aleyhi yani şeytan. Katada diyor ki bu böylesi bir kişiyi, bu kişiyi bu ister Hazreti Peygamber'e saldırı yapan kişi olsun veya onun gibi inkarcı bir kişi olsun. Böyle müminlere saldıran, Allah'ın dinine, kitabına saldıran bir kişi olsun. Katada diyor ki bu kişiyi, bu bu nitelikteki kişi veya kişileri burada tekil anlamda gelmiş kelime, garrehu, onu aldattı. Aduvruhu, onun düşmanı. El musallatu aleyhi, ona musallat olan düşmanı onu aldattı. Yani şeytanı, o da şeytandır. Ona musallat olan düşmanı da şeytandır. O şeytan onu aldattı. Toplu mana verecek olursak, ona musallat olan şeytane onu aldattı. Qâlemu atilu, garrehu, afvullahi, onu Allah'ın affı, rahmeti, merhameti aldattı. Hinelem yaakib, yaakib hufi evveli mereti. İlk defasında, ilk seferinde onu cezalandırma, cezalandırmamakla Allah'ın affetmesi, bağışlaması onu aldattı. Yani Hz. Peygamber'e veya müminlere bir saldırıda bulunmuştu ya. O saldırının hemen peşitre onu cezalandırmamış olması ve Cenab-ı Hakk'ın o kişiyi bu anlamda yani mutlak manada af değil de azabını teahhir etmesi anlamında affetmesi bunu aldattı. Yani ben yaptım bak işte yanıma kaldı düşüncesine serk etti. وَقَارَ سُدِّيُّ de diyor ki Allah'ın ona olan merhameti Cenab-ı Hakk'in azap vermedi ona yine nimetlerini verdi. O yine aynı şekilde yaşamasına devam etti. Bu da onu aldattı. Ve kâle i̇bn Mesud, i̇bn Mes diyor ki mâ minkum minahadin illâ seyaklullâhu bihi yevmel Bu o, sözde de enteresan bir ifade söz konusu. Sizden hiçbir kimse yoktur ki mâ minkum minahadin Sizden hiçbir kimse yoktur ki illâ seyaklullâhu bihi yevmel kıyamet günü Cenab-ı Hak onunla teke tek görüşmesi yani herkesi teke tek hesaba çekecek, teke tek görüşecek Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak şöyledir يَبْنَ Adem, ma غَرَّكَ بِي ey oğlu, seni bana karşı aldatan şey nedir? yani niçin benim hukukumu gözetmedin? niçin bana itaat etmedin? Niçin bu konuda bir aldanış, bir yanılgı içerisine düştün? Yetne Adem, mazara amilte fima alimte. Ey Adem oğlu, bildiklerinle ne yaptın, ne işledin? Biliyordun ya bazı şeyleri. Allah'ı bildiğini söylüyordun, Kur'an'ı bildiğini söylüyordun, iyi işleri bildiğini söylüyordun. Bu bildiğin şeylerle ne yaptın? Yetne Adem ma'za ecip tel Ey Adam Ademoğlu peygamberlere necafirdim diye Cenab-ı Hak sorar. Ve kıyre <gülüyor> el fudayl ibn ayyad fudayl bin yaz diyor ki lev akameke allahu al kıyame evet Cenab-ı Hak seni kıyamet günü böyle tek başına dikse tek başına karşısına alsa ve alacak olursa yani burada eee bir e, teşbih söz konusu, bir benzetme söz konusu. Fakale, mağaracaya bir Rabbi Sana şunu sorar. Ee, ey insan oğlu, seni çok değerli, çok şerefli, çok mükerrem, çok saygın olan Rabbine karşı ne aldat? Niçin bir aldatın içerisine girdin? Mağaza kıntı takuolu. Söylediğin şeylerden neyi yaptın? Neyi yaptın? o zaman o kişi de şöyledir. Takuolu, derim ki. غَرَّنِ سُتُورُكَ الْمُرَكْخَاتُ ''Senin teakhir edici örtmen'' Yani sen günahları örtüyorsun, teakhir ediyorsun, bağışlıyorsun ya, beni O aldattı. işte ondan dolayı ben de bir aldanış içerisine girdim. <gârâ> <lev> beyne <yedeyhi> Yahya bin Muaz لَوْ اَقَامَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ Yahya bin Muaz'da diyor ki, Cenab-ı beni huzurunda tutacak olsaydı, Durduracak olsaydı, peyneye de yiyin, huzurunda demek. Peyneye de yiyin, huzurumda demek. Fakale, Cenab-ı Hak şöyle deseydi, ma bi, seni bana karşı aldatan şey nedir? Niçin benim hakkımda hakkımda bir aldanışa girdin diye soracak olsa, fakulü ben şöyle derim, garreni bir ke bir ruke, garreni bir ke bir ruke. Ya Rabbi, senin iyiliğin, cömertliğin, bana olan, insanlığa olan güzel e, davranışların, e, rahmetin, merhametin beni aldattı. garen Bike bir rukebi salifen ve anifen, geçmiş ve şu anda bana yapmış olduğun iyiliklerin beni aldattı. Hep iyilikte bulunuyordun ya, bir ilah olarak, bir yaratıcı olarak, bir Allah olarak... İşte bütün bunlar beni Allah'ın şah sevk etti derdim diyor ve Abu Ebu Bekri Ebu Bekri'l-Verrak levkâleli bu da şöyle diyor bu bilginle levkâleli bana soracak olsa mâ gârreke bi rabbikel Kerim seni yüce olan Rabbine karşı aldatan şey nedir diye soracak olsa lakultu ben mutlaka şunu söylerdim gârreni keremül Kerim keremül-kerîm dediği en cömertliklerin cömerdi beni anlattı. Yani Yarabbi sen bu kadar cömertsin ki senin bu cömertliğin beni bir aldanışa sevk etti. O cömertliğin karşısında o mağfiretin, o rahmetin, o nimet vermelerinin karşısında ben bir aldanış içerisine düştüm diye söylerdim diyor. Kâle be'adu işare bir takım tasavvuf bilginleri şöyle demişler İnnemâ kâle bi rabbi Dûne sâili esmâihî ve sıfâkihî niye ayet kelimede şu ifade kullanıldı? Ya eyyühe l-insân mâ gârreke bi rabbike'l-kerîm bi rabbike'l-kerîm ifadesi kullanıldı diye sorulacak olursa bunlar da şöyle cevap veriyorlar. Dûne sâili esmâhi Cenab-ı Hakk'ın diğer isimleri yani e, bir billah ma gharreke billah demedi de bir rabb Kerim dedi veya bir Rahman demedi de bir Rabb-i Kerim dedi veya bir Rahim demedi de bir Kerim dedi bunlar böyle sorulacak olursa e, bu, bu konuda e, şöyle demişler e, inna makale bir Rabb-i Kerim dune sahiri esmaihi ve sıfatihi kennehu lakkanehu icabete hatta yakule gherreni kerimül kerem yani sanki bu o kişiye e, e, Cenab-ı Hakk'a icabet etme konusunu e, telkin etmektedir ki o kişi desin ki e, bir Rabb-i Kerim ifadesi, ifadesinde de geçtiği üzere, ayette de geçtiği ise geçtiği üzere yüce olan, değerli olan Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Yani o kişi de şöyle desin yani şu, şu cevabı Iı, telkin etmektedir. Hatta yakule Gharreni Kerem Kerim Cömertlilerin en cömertisi olan Allah'ın ıı, lütfu, keremi beni aldattı. Desin diye bu şekilde gelmiştir. Böyle bir değerlendirme söz konusu. Ellezi halakake fesevvake fe'adelek ee, Cenab-ı Hakk'ın niteliklerini sayıyor burada. Seni yaratan, seni tesviye eden, yani e, bir insan haline koyan, organlarını düzelten faadet, dengeli bir şekilde yaratan, Rabbine karşı aldatan şey nedir? Ara erl-kufetü ve mucaffer <gülüyor> faadet, saadet, bir tasfifi. Evet, iyi. sar ve mâleke ila eyyü suretin şâhe hasenen ve kabíhen ve tavîlen ve kasîren yani fe'addelek şeklinde şeddeli değil ve e, şeddesiz bir şekilde okumuşlar e, ehl-i küfe ile ey e, ve mâleke ila eyyü suretin şâhe dilediği e, şekle dilediği şekle döndüren dilediği şekle koyan dilediği ee, Cenabı Hak hakka karşı seni aldatan şey nedir? Yani önceki ayette bağlamı kurdumuzda e, iyi Suretin Şahı e Hasan'ın ve han ve talînamı kasire kısa kısa uzun güzel veya çirkin bir surette senin yaratan suretini bu şekilde güzel çirkin uzun kısa koyun bosunu yapan e, dilediği şekilde senin bedenin üzerinde tasarrufta bulunan Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? وَقَرَى لَاَقَرُونَ bir teşdidi bir diğer bir takım kıraat alimleri de şeddeli bir şekilde okumuşlar. Yani ey قَوَّمَكَ yani خَلَقَكَ فَسَّرْوَاكَ فَعَدَّلَكَ قَوَّمَكَ وَجَعَلَكَ مُوْتَدِلَ ve وَالْعَدَاءِ Yani seni bu şekilde kuvvetli kılan, güçlü kılan, belli bir kıvam içerisinde yaratan مُوْتَدِلَ kalkıyı Yaratılışın en güzel, en adil bir şekilde yaratmanı yapan وَالْعَدَاءِ hem de uzuv yönünden, organlar yönünden, huylar yönünden, yaratırış yönünden, seni mutedil bir şekilde yaratan, Rabbine karşı e, aldatan şey nedir? Fî iyi suretin mâşâ rakkebek, dilediği şekilde, Cenab-ı Hak dilediği şekilde e, seni e, meydana getiren, dilediği şekilde yaratan, Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Allah <gâle> mücahidün verkelviyü ve muhatil fi ayi şebeh min ebin el-ülmin ebül halin veya umm yani e, fi ayi şebeh e, kime benzeyeceği konusunda babayamı annayamı dayıyamı amceyamı kime benzeyeceği konusunda e, kararı veren de yine Cenabı Hakk'tır. Veca'i hadis hadisde şöyle gelmiş. "Enen nutfete hiç şüphesiz nutfe güzel istafar retvi zevni rahime yerleştiği zaman ah اح, ahterahallahu kullu irqan bainaha ve beyni ademe cenab-ı hak o lütfe ile e, o beşer arasında e, o nesebini hazır hale getirir yani e, kime benzeyecek nesebine şekilde olacak e, bütün bunları bu nesebini Cenab-ı Hak hazır hale getirir lütfen şeye düşer düşmez. Tabi bu hadiste böyle bir değerlendirme varmış. Sünmaqara'e fi maşa arak <Sessizlik> Sonra yine Mukatil devam ediyor e, tefsir etmeye. Cenab-ı Hak dilediği şekilde, istediği şekilde e, senin şeklini meydana getirmektedir. Ve <Sessizlik> zeker al-ferrahu kavulan da değil bilgilerinden yine bu da müfessir eee dilcim e, fasıllardan bu da bir başka görüşü söylüyor, söylüyor. Bu Şe'i ma sureti Maşarake hakkında. İnşar fi sureti insani ve inşar fi sureti dabti. Cenab-ı Hak rahme düşmüş olan bir nesneyi, bir mutfeyi dilerse insan suretine döndürür, dilerse bir herhangi bir canlı suretine dönülebilir. El hayvanın ahir veya başka bir hayvana dönüştürebilir. kellebe tükezzibun, bütün bunlarla beraber Cenab-ı Hak insan üzerinde, kainat üzerinde, varlıklar üzerinde bu kadar tasarruf sahibi olmasına rağmen yine de siz inkar ediyorsunuz. Kara Ebu Cafer bil ya'ı, yani yükezzibun. Tükezzibun değil de yükezzibun şeklinde de bir kıraat var. Böyle olursa ne olur? Öteki olursa ne? Tükezzibun, siz inkar ediyorsunuz. Yükezzibun, onlar, onlar inkar ediyorlar. Yani anlam aslında fazla fazla değişmiyor. <gülüyor> Her iki e, kelimenin anlamında da bir inkar, inkarın e, olduğu ol, ol, ol, ol, söz konusudur. Birisinde siz bütün bunlara rağmen ey kafirler siz nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz, diye inkar ediyorsunuz? Ötekinde ise mana, e, yükezzivun şeklinde okunduğunda da nasıl oluyor da inkar ediyorlar şeklinde olur ve okur diğerler diğer eee e, alimleri ise tükezi bu şeklinde okum, okumuşlar. Bittai li kavli ve inna le hafizu, le e, hiç şüphesiz sizin üzerinizde muhafızlar yani e, koruyucular, yazıcılar, yaptıklarınızı e, yazanlar e, vardır bittil ifadesi ise bil cezayı ve hesap ceza ve hesap manasına gelmektedir evet. e, ve inne aleykum le hafizim e, hiç şüphesiz sizin üzerinizde e, gözetleyiciler vardır Rukabaün ün minel melaiketi rakip rükaba e, gözeten demek gözetleyici demek gözetenler vardır minel melaiketi meleklerden Yahfazu ne aleyküm sizin amellerinizi kaydederler kayda geçirirler. Kilamen <gülüyor> Allah katında değerlidirler bu bu mülkler. Katibi <gülüyor> ne yazıcı yazıcıdırlar. Yektubu ne akvarikum ve amalikum sözde amellerinizi yazarlar. Yalama ne matefalun yaptığımız şeyleri de bilirler. E bu bilgileri kendilerinden değil, hiç şüphesiz Allah'tan kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Hak'ın kendilerine vermiş olduğu bilgi ve bu konudaki görevlendirmeden dolayı bilirler. Yoksa kendi güçleriyle değil. Min خَيْرِمْ اَوْ iyilik İyilik veya kötülükten ne yaparsanız yaptığınız her şeyleri bilir ve kayda geçirilir. أَوْلُهُ ve وَجَلَّ <gülüyor> Cenab-ı Hakkın şu sözüne gelince اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ينَ ع۪يمٍ Yani e, hiç şüphesiz iyiler naim cennetlerindedir bu sözün anlamına gelince الْأَبْرَارَ <gülüyor> bu ebrar kelimesini izah ediyor. الذين بروا وصدقوا في ايمانهم باداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصي هاسي الذين بروا olanlardır. ve sadduqu fi imanihim imanlarını e, da imanlarında <Quallya> doğru olanlardır. İmanları amellerini tasdik edenlerdir. Bi edai ferayidillah Allah'ın farzlarını yerine getirme konusunda yes imanları <goodbye>: imanları, yapmış oldukları amelleri tasdik edenlerdir veştina bi amellerinden isyanlardan kaçınma konusunda ve Allah'ın farzlarını eda etme konusunda imanlarını tasdik etmektedirler iyi olan kişiler yani burada şunu ifade etmek istiyor iman ile amel uyumu vardır iman ile amel birlikteliği vardır iman ettiklerinin söylediği hususlar sadece ağızlarında kalmaz, dillerinde kalmaz, amellerine de yansır. Yani imanları amellerini bütünler, amelleri imanlarını bütünler. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪ينَ ee, Bu ayete gelince, bu ayetin anlamına gelince, hiç şüphesiz facirler, açıktan açığa günah işleyenler, inkar edenler e, cehennem içerisinde Rüya رُوِيَ اَنَّ سُلَيْمَانَ اَبْنَ عَبْدِ kāla bir hâzim el-medenî Süleyman bin Abdülmelik eee Hazım Hazim el medeniye şöyle demiş. Ley teşâri mâlena Keşke Allah katında bizim için ne olduğunu bilseydim diyor. Cenab-ı Hakk'ın benim için ne hazırladığını bilseydim. Kāla bunun üzerine şeyde diyor ki bir Hazim el-Medenî اَعِدْ اَمَلَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللّٰهِ Amelini Allah'ın kitabına arz et. فَيِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَكَ O zaman Allah katında senin için ne gerektiğini, neler hazırlandığını, amelinin Allah katında makbul olup olmadığını görürsün, bilirsin. قَالَ فَيِنَ اَجِدُ فِي <gülüyor> Allah'ın kitabında nasıl bulayım, neresinde bulayım, Allah'ın kitabının neresinde bulayım? قَالَ <gülüyor> kavlihi. Ee, cevap veriyor yine o kişi diyor ki Cenab-ı Hakk'ın şu sözünü dikkate al اِنَّ الْأَبْرَالَ لَف۪ي ve وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمِ İyiler nimet cennetlerindedirler naim cennetlerindedirler ee, kötüler ise e, cehennemin içerisindedirler قال Süleyman فَاَيْنَ رَحْمَتُ Allah'ın rahmeti nerede قال قَرِيبٌ مِنَ muhsinin ayet-i geçiyor Araf suresi evl geçiyor Allah'ın rahmetini mi arıyorsunuz? Allah'ın rahmeti iyilik edenlerin üzerindedir. Her zaman onlara ulaşacaktır. Onlara yakındır. Kavluh Azze ve Celle يَسْتَوْنَهَا يَوْمَدِّينَ O inkarcılar, o facirler, o açıktan açığa inkar edip günah işleyen kişiler يَسْتَوْنَهَا o cehenneme dayandırılacaklar. O cehenneme atılacaklar. Orada, oraya, oraya yaslandırılacaklar. Yevmettin kıyamet günü girduluna yomul kıyamet kıyamet günü rağizecekler lemahum bi anhabi gâibîn orada kaybolmayacaklar yani sürekli orada kalacaklar sünne azze men zalike yevmu sonra bu bu bu kıyamet günü eee hak oldukça yücekti oldukça dehşetti büyük bir halde ifade etti tekaalacına bakışıyla bunu dedi lema edrakem ayemittin sünne ma edrakem ayemittin diye hiç ayette sümme kerrere taaccüben nişe'nihi yani cehennemin durumunu durumu konusundaki hayreti, şaşkınlığı ifade etti. Tekrar tekrar yani bu düşündüğünüz gibi bir yer değil. Düşündüğünüz gibi bir olay, olgu değil. Bu kıyamet meselesi, bu cehennem meselesi. Aklınızı başınıza alın. Bu çok korkunç bir gündür. sümme kerrere taaccüben nişe'nihi o cehennemin o din gününün korkunçluğunu ifade etmek için sümme ma edrake ma ifadesini ikinci bir kez söyledi. Onu da zaten biz dersin başında söylemiştik. Yevme la temliku kara ehlül kufeti vel basreti yevmu bu ayet kerimeyi de yevmi ifadesini de bir kısım alimler yevme la temliku şeklinde okumuşlar. Bir kısmı da yevmu yani biref'il mimi şeklinde okumuşlar. Yevmu la temliku ردًا على اليوم birinci yev kelimesini kelimesini e, ne göndermek için yev la temliku nefsüne nefsin şeyen vardı ya orada evet birinci yev destevneha yevmet din Burada dikkat ederseniz mansuk yani katalı o sonra da bun yine yemleâtemlikü nefsün li nefsin şey'en vel emru yawma iznillah eee bu ayette olduğu gibi eee Evet. Radden ala yawmil ula ha şurada ve ma edrakemâ yevmitin ve ma edrakemâ yevmitin dikkat ederseniz burada yevmu ifadesi ötreli. Burada da ötreli okuyanlar yevmu e, kelimesini oraya döndürmüşler. Ve karar aharun binasbiha. Diğer kıra tarımları ise mansup olarak okumuşlar. Yevme şeklinde. Ey fi yevmin yani korkunç bir günde. Yani hazileşşeğü fi yevmin la temmikun nefsin şeyha. Yani bu durumlar, bu olaylar, bu hususlar e, iyilerin ortaya çıkacağı, kötülerin ortaya çıkacağı, iyilerin nimet cennetlerine gireceği fıskı fücur işleyenlerin açıktan açığa inkar edip günah işleyenlerin de cehenneme gireceğiyle ilgili bütün bu olayların olacağı gün la temliku nefsün linefsin şey'a hiçbir nefis başka bir nefis hakkında, başka bir nefis üzerinde herhangi bir e, e, güç ve kuvvet sahibi değildir. Yani ondan bir zararı defedemez, bir faydayı ona veremez. Kare mukatil, yani linefsin kafiretin şey emine menfaati. Evet, inkarcı bir nefisten menfaate yönelik bir şeyi vermeye kadir değildir. Hiçbir kimse. Vel emru yevme izin O gün emir, hakimiyet, e, bütün güç ve saltanat, kuvvet ve kudret Bugün Allah'ın elindedir. Ey, لَمْ يَمْلِكِ اللّٰهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ اَحَدَنْ شِيًا كَمَا مَلَّكَهُمْ فِي الدُّنْيَا Cenab-ı Hak, dünya hayatında e, bir takım insanlara e, mülk, hakimiyet, güç ve kuvvet verdiği gibi bugün, yani kıyamet gününde de hiçbir insana bir güç ve kuvvet vermeyecektir. Kıyamet gününde hiçbir insana güç ve kuvvet vermeyecektir. Dünya hayatında verdiği gibi. Yani dünya hayatında verdi ama ahiret hayatında, kıyamet hayatında hiçbir insana bir güç, otorite, kuvvet ve kudret veya bir insana fayda verme veya bir insana zarar verme, bir insandan zararı def etme şeklinde bir güç ve kuvvet kesinlikle vermeyecektir. O gün bütün iş hakimiyet, saltanat, kuvvet ve kudret Allah'ın elindedir. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, şeyi söyleyecektim, yani ders notu olmayanlar İritam, Uzen e, yetkilileriyle İritam koordinatörüyle şeye girsin, e, gününden önce, saatinden önce mutlaka e, bilgisayarınıza o ders ünitelerini indirin. Çünkü metinler oldukça ağır. Yani uzaktan eğitimle, elinizde metin olmaksızın, hocayı dinlemeksizin bu metinleri çözebilmeniz kesinlikle mümkün değildir. Hayırlı geceler, hayırlı bayramlar.